herkes soruyor İslam'ın ve Müslümanların yüceliği nasıl sağlanacak? İhlaslı Müslümanlar ümit ettikleri ortama, kendileri vaat edilen sona yani insanların küfür hükümlerinden ve sistemlerinden kurtularak, Yüce Rablerinin şeriatının gölgesinde yönetimde mutluluğa erecekleri ortama nasıl kavuşacaklar? Bu sorulara, durumlara ve şartlara göre değişik cevaplar verilmektedir. Bazılarına göre mutlaka yönetimde söz sahibi olmak, makam mevkii elde etmek ve parlamentoya girmek gerekir. Bazılarına göre belirtilen sonuca ulaşmanın yolu servet elde etmek ve ekonomik alanda söz sahibi olmaktır. Bazı kimselere göre bu sonuca ancak hızlı ve yıpratıcı bir çarpışmayla erişilebilir. Böyle bir çarpışmanın başında veya sonunda istenilen sonuca da bu şekilde erişilir. Bazı kimselerde var ki temelde böyle bir gaye taşımazlar diye. Onlara göre İslam davet sadece insanların ahlaklarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzeltmeleri için sürdürülecek ıslah çağrısıdır. Onların en fazla istedikleri insanların namazlarını kılmaları, zekatlarını vermeleri, Ramazan oruçlarını tutmaları ve Kabe'yi ziyaret ederek haç görevlerini yerine getirmeleridir. Bu gibilerin teğit bayrağının yükseltilmesi, kötülük ve şirkin izlerinin silinmesi ve insanların ikinci bir kez rap hükümleri ve yönetilme mutluna elmesi çukurda fedakarlıkta bulunmaya yatkınlıklarda yoktur. Günümüzde olduğu gibi. Bayak görüyorsun. ehli diye ortaya çıkan kimseler, profesör diye ortaya çıkan kimseler, hadis alimi diye ortaya çıkaran kimse, çıkarmak kimseler, kimseler e, hatta camilerde vaizler, imam efendiler işte hep İnsanlara işte namazı kılın, zekat verin, şudur budur ee, bunları anlatırlar ama esas ortadan gitmiş olan tevhid buna hiç dem vurmazlar. Buna dem vurduğun zaman da seninle bir daha cepha sapık ilan ederler. Tevhid olmayan kimsenin namazın ne hükmü olur? Allah'ın... ...olaydır. Allah Allah'ın istediği gibi inanmayan kimsenin iman ettim demesinin ne bir anlamı var? Ne anlamı var? Allah'ın semadayım diyor. Bu insanlar yok Allah her yerde diyor. Ben dünya semasından üzül ederim diyor. Bunlar, hayır öyle bir şey olamaz. O sırada rahmetini üzül diyor. Allah Azze ve Celle elim var diyor, ayağım var diyor. Yok öyle şey olmaz. Allah'ın istediği gibi inanmayan bir insan iman ettim dese ne olur? Veya günümüzde görüyoruz Müslümanım diyor ama diyor ben diyor reçme karşıyım diyor zina denin taşlanarak öldürülmesine karşıyım diyor ben diyor Müslümanım ama diyor bu şekilde tesettüre karşıyım diyor ben Müslümanım diyor ama sakala karşıyım diyor. temeli olma, atmamak lazım. Coğrafiyesi değildir ki İslam. Türk'ün müslümanına İslam gibi işlendi. O yüzden e, dünyada Müslümanlar sayılırken, onların arasında sayılıyor olman, Allah'ın dininde Müslüman olduğunu göstermiyor ki. Belki sana Müslüman der, bunun hesabı var. Yani kime teslim oldun? Allah'a mı teslim oldun, yoksa teslim oldun, başka bir şeylerde mi var? Habutlara mı teslim oldun? Korkar gibi korktuğun birilerine, Allah'ı sever gibi sevdiğin birilerine mi kul oldun? Bunların hesabı var. Bu dünyada sormazlar bunu belki. Bu dünyada Müslüman muamelesi görürsün. Ama Allah Azze ve Celle konuştuğun her kelimenin hesabını soracak. Her kelimeyi herhalde giydiğini hesabını soracak. Haram demiyorum bak. Haramdan azap var. Konuştuğunda da öyle. Haram konuştuysan bundan zaten azap var. Huzurlu konuştuysan ondan hesaba çekileceksin. Huzurlu, gereksiz konuşmalar. Nasıl oluyor? Boşlar konuşuyor. Kıfır değil de Boş. işte dünyada Şu bu vardı, şu ona. çıktı. Ha. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Resul buyuruyor ki siz bana iki dudağınız arasındakiyle iki bacağınız arasındakini garanti verin, bunlara kefil olun ben de sizin cennete gireceğinize kefil olayım evet. diyor. Bir başka hadiste mensamete neca kim susarsa kurtulur. Susam kurtulur. Bir başka hadis-i şerifte insan ucunun nereye varacağını bilmeden bir söz söylerse de cehennemin dibini boylar. Evet. Yine insan ucunun nereye varacağını bilmeden bir söz söyler de Allah'ın rızasına kavuşur. Cennetin ortasına düşer diyor. Öyle sözler var ki, e, bunlar bilinçli olarak söylesek, yani biraz düşünsek e, konuştuklarımızın amel defterimize yazıldığını bir hatırlasak onu o anlarda, o, o lafı etmeyiz. Bir hasta ziyaretine gittiğin zaman bile öyle laflar ediliyor ki, Vah vah vah tüh tühle helak oluyor insan ya. Kul razı bak Kul bir takım musibete uğramış. Hastalığa, belaya neyse artık başına bir şey gelmiş. Tam Allah'tan razı olacak. yarı başında adam diyor ki tüh tüh tüh e, ne oldu da böyle oldu görüyor musun falan filan. Şeytan demesiyle ona o sözleri söyler ve o insanın e, belki e, sabrını da Yanlış bir yöne kaydırır. Sabırsızlığa doğru kaydırır. Allah'ın bir musibete razı olmaz daha başta. Bırak kendisine gelmesini. Allah'ın başka bir yakınına verdiği musibete razı olmaz. Hadi şu tesadüfleri şöyle görürsün. Niye dünyada? işte kafirler, Allah'a isyan edenler, işte refah içerisinde de müminler böyle edersin. Keşke şöyle yapmasaydım. Keşke böyle yapmasaydım. Keşke şöyle olaydı. Keşke böyle olaydı. Hadiste keşke keşke demek, keşke sözünü söylemek şeytanın ameline kapı aralar. Şeytan ameline ne burada? Allah'ın kaderine rızasızlığa götürür keşke sözü. Böyle olmazdı. Şeytanın tahakküm altına alması Bundan sakındırıyor Allah Resulü Öyle ikazları var ki e, mesela üzüm Üzme, üzüm değil. Yani Arapların arasında işte kerim de inep de üzüm anlamına geliyor. Ama fız, müminin kalbi anlamında kerim e, yani kıymetli anlamda anlamında bir söz. E, o müminin kalbidir diyor ona inep deyim. Mesela yatsı namazına e, ateme demeyin diyor. Ateme diye anmayın diyor. Yani bu mesele bile böyle. Biriniz diyor e, işte midem habis oldu demesin. Lahıset nefsi desin. Yani nefsim habis oldu, midem habis oldu, midem bulandı, e, habis oldu demesin de... Miden bulandı bunun yerine. Yani Arapların kendi e, dillerinde bu tür şeyler. Yani zahire söz söylerken bile yanlış kaçabilecek şeylerden Efendimiz Aleyhisselatü sakındırıyor sakındırıyordu. Yani bir kelimenin iki anlamında en uygun olanı tercih etmelerine yönlendiriyordu. Yani üzme kerim demek haram mı? Haram mıydı? Ne sakınca vardı? Ama bakın e, söz konuşurken bile ifadeye, üsluba dikkat edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep en hayırlı olana yönlendiriyor. Sahabelerden birisi şefaate Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'de beni Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle diye dua ettiğini görüyor. Kuzeyfer Radıyallahu anh diyor ki zaten diyor e, kefil olunmuş bir şeyi istiyorsun diyor. Nesin? Zaten diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam büyük günahkarlardan da olsa diyor, olsan diyor. Bu ümmetin büyük günahkarlarına bile şefaat edeceğini vaat ediyor diyor. Allah bunu vaat etmiş ona diyor. Sen niye boş bir söz konuşuyorsun diyor. Bu anda neden böyle boş bir şey istiyorsun diyor? Olan bir şey istemiş oluyoruz şu anda yapılan. Mesela Mücahit radıyallahu anh var. Ee... Tesir alimlerine tabi sahabeler İbn Abbas radıyallahu anh baştan sona Kur'an tefsirini dinlemiş bir tabi alim. O diyor ki lanet edilmesi konusunda sen zaten lanet lanet etmiş oluyorsun diyor. Lanet etmene gerek yoktur. Zaten Allah lanet demiş diyor. Şeytandan Allah'a sığın diyor. Bu ne? Zaten o kahrolmuş, olmuş o diyor. Allah lanet etmiş ona. Senin, e, ondan sığınman emrediliyor ayette hatta sahabelerden birisi oğlunun ey Allah'ım senden işte cennetin ortasında şunu bunu istiyorum duyuyor Ve diyor ki ben diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın duada haddi aşanlar olacak dediğini duydum. Sakın bir daha böyle bir şey söylediğini duymayın diyor. Neymiş huzurlu konuşmalar? Çoğunun hatta endüstri ibadet gibi gördüğü. bak camide duayı kısa tutarsan şiir gibi dizi vermezse dua etmeyi bilmiyor dediler sana. Hatim duasını okumayı sonunda yerleşmesi Tam sünnetin zıttı olarak Allah azze ve celle'den bizleri her şirkin fıskın gizlisinden de açığından da korumasını niyaz ederiz. Fısk dediğim nedir o da? Günah. Yani Allah'ın Allah'a itaatten çıkmak demek fısk. Fısk genel bir tabiridir. Ee, günahkar kimse fasadalar fısk işledi. Allah'ın itaatinden çıkmaktır. Aslında küfürü de kapsar. Yani Allah'a itaatten çıkmak demek. Fıskdır, küfürde bir fıskdır yani. Aleyhisselatü vesselam davetini açıktan yaptığı müşriklerin hayal ürünü anlayışlarının sefirliğini, düşüklüğünü alçaklığını ortaya koyduğu tapındıkları varlıklara basite aldığı ve böylece peygamberi çizgisini açık bir şekilde ortaya koyduğu dönemin Özellikle arasında tahsilatı bilgi vermeye başlamadan daha önce Resulullah Vesam çizgisinden söz ederken kaldığımız beyaz sayfaya dönüyoruz ve diyoruz ki parlamento yolu yani bu meclise girmek gibi bir demokrasi sistemlerinde. parlamento yolu sağlıklı bir İslami çözüm değildir. Çünkü bu ancak birçok taviz vermekle, siyasi sloganlar atmakla ve bu dinin en önemli davasında, tevhid davasında bir tevhid davasına bile yağcılık yapmakla mümkün oluyor. Bu dava Resulullah sallallahu aleyhi ve <gülüyor> bu din dinidir. Bu Hatta diğer peygamberlerin ve getirmiş olduğu dinlerin bile Zuhruf suresinin 45. ayetinde buyurduğu gibi Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor. Biz Rahman'dan başka kulluk edilecek ilahlar kılmış mıyız? İslam'ın ve Müslümanların üstünlüğünü sağlayacak bir yol değildir. O halde yol nedir? Yükselmeyi sağlayan sebepleri elde devirmek için servetler biriktirmek ve İslam şirketleri kurmak mıdır? Bazılarının yaptığı gibi olanları Allah'ın kendilerini lanetlemiş olduğu Yahudilerin bazı ülkelerin ekonomileri üzerinde söz sahibi olduklarında o ülkelerin siyasi hayatlarına da hükmetmeleri etkilemiş olabilir. Bu durumu görenler Müslümanların da servet sahibi olmaları ve ekonomik hayata hükmetmeleri durumunda üstün olacaklarını sanmışlardır. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu unutuyorlar. Bil ki müminin şerefi gece ibadet etmesi üstünlüğü ise insanlara muhtaç olmamasıdır. Ee, Elbani sayhada e, bu hadisin şahitleriyle, diğer bir takım tarihleriyle sahih derecesini yükseldiği tarihlerini beyan ederek 1903'ün oğlu hadisin izahında e, açıklamış sahih bir rivayet olduğunu. Bakın bir müminin bil ki bir müminin şerefi gece ibadet etmesi üstünlüğü ise insanlara muhtaç olmamasıdır el açmamasıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alırken bazı sabileri hiç kimseden bir şey istememelerini yani Allah var. Allah Hazreti'nin dışında. Hiç kimseden bir şey istememelerini şart koşuyordu. Seban radıyallahu anh öyle olurdu ki kançısı düşse devesinden kendisi iner kendisi alırdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam verdiği o beyaz sözünden dolayı. El açmamak ve gece ibadeti biz tevhidi anlatıyoruz. Bir takım sufi kimselerin tevhidde işler yaptığını, Allah şirk ifadede bir takım fiillere giriştiklerini anlatmaya çalışıyoruz. Ama bir sufi gibi gece namazını kılmasak onlar onlar örnek olmamız gerekirken örnek olan namazın sahabeleri üstün bir özelliğidi. Ee, onlar geceleri vuhban, gündüzleri suvari idi şeklinde tasvir edilir düşmanlar tarafından Yani kendilerini Allah'a ibadet etmiş kimseler gündüzleri suvari gündüzleri Allah yolunda atlı asker